Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan Herkese merhabalar, Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Geçtiğimiz haftadan bahsedelim çok kısa. Geçtiğimiz hafta Balık gözünde siyah bant konuğumuzdu. Siyah bantla sanatta ifade özgürlüğü ve aslında sanata da yapılan nefret söyleminden bahsetmiştik. Ee, bu öyle kısa bir programda aslında sanatla ilgili ve sanata karşı nefret söylemiyle ilgili programlarımız yine bununla ilgili olarak devam edecekler. Bugünkü programda da e, gündemden bahsedeceğiz. Gündemde e, nefret suçları ve nefret söylemiyle ilgili birçok şey devam ediyor. Yine e, o haberleri okuyacağız ve e, yanımda Rabia Yılmaz var. Yine gazeteci arkadaşım Rabia. Hoş geldin. Hoş bulduk Seçil. Onunla beraber okuyacağız. E, i̇lk haberimiz Örkçi e, Twitter jet tutuklama isminde İngiltere'de federasyon kupası maçı sırasında kalp krizi geçiren futbolcu Fabrice Moama hakkında ırkçı bir tweet atan genç İngiliz polisi tarafından yakalandı diyor ve aslında e, bu ırkçılıkla ilgili meseleler İngiltere'de de devam ederken e, insanlar aslında Twitter'dan atılan bir şeyin bile bayağı ciddiye alıp ardından e, tutuklayabiliyorlar. Bu da önemli bir haberdi aslında ve bu Tweet insanları rahatsız etmiş, şikayet etmişler ve ardından o tweet'i atan kişi tutuklanmış. Bu iki şeye işaret ediyor aslında. İfade özgürlüğünün önünü tıkar mı bu dijital ortamlar diyorduk bir taraftan. Belki biraz bu ama ırkçı bir tweet varsa da hemen gereği yapılıyor. Aslında baya her yönden sürekli izlendiğimizin de bir kanıtı evet. bir taraftan. ...öyle bir şey de diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ama dediğin gibi yani iki tarafı da var bunun. Evet e, uygulanan tavır doğru. Çünkü öktü bir tavır söz konusu. Ve rahatsız edici bir hali varsa tabii ki önlenmeli. Ama bir taraftan da işte şey kısmını da düşünüyorsun yani. İfade özgürlüğü kısmını da evet, nereye evet. koyuyoruz acaba burada? Evet, o da biraz evet. düşündürücü hakikaten. Evet yani sosyal medya demokratik mikrofon dedik bir kere. Ama ne kadar ne kadar... ...takip ediliyor. Orası da tartışılır. Sonra başka bir şey var. Yüzü dövmeli ırkçı avı başlıklıydı haber. Fransa'nın güneybatısındaki Tolos kentinde Musevi okulu Ozar Hataroa düzenlenen saldırıda... ...üçü çocuk, dört kişi öldü, beş kişi yaralandı. Ee, bir kişi elinde iki silahla rastgele ateş açıyor ve ardından bu saldırı gerçekleşmiş oluyor... ...ve birçok insan ölüyor. Yetkililere göre yüze, yüzü dönmeli saldırgan son iki haftada düzenlenen diğer kanlı eylemleri de gerçekleştiren kişi ve Fransız yetkililere göre yine okula yönelik saldırılarıyla 11 Mart ve 15 Mart tarihlerinde düzenlenen iki saldırı arasında bağlantı bulunuyor. Bu da e, acaba yine... E, ırkçılık ve antisemitizmin e, artış gösterip göstermediğiyle ilgili e, Avrupa'da yaşayan azınlıkları endişelendirmiş. Aslında ırkçılık ve antisemitizm hep yükseliyor mu yükselmiyor mu gibi sorular hep vardı ama yani yükseldiği ya da düşüşe geçtiği bir dönem yok bence ve hep var zaten ırkçılık ve antisemitizm ve ardından işte böyle olaylarla da işte acaba tekrar Ortaya mı? Ortaya çıkıyor. Suyuzlu, Hatırlıyoruz sadece suyuzlu suyuzlu yani. çıktı diyoruz Ama yani bence zaten hep var yani artış gösterdiği filan yok. Aynen. Uzun zamandır da sürekli aynı haberlerde artış mı gösterdi acaba filan diye görüyoruz. Böyle bir artış ama. yok aslında evet, evet devam ediyor yani. yani olaylarla olan... biz biraz daha vardı böyle bir şey deyip farkına varıyoruz. Belki tekrardan hatırlamamıza neden oluyor yaşanan olumsuz olaylar. Evet aslında bu kadar. Bunun dışında nazilere dönerli tepki diye başka bir haber var. Hamburg'da Hamburg ayağa kalkıyor sloganlı ırkçılıkla mücadele haftası nedeniyle bir hafta boyunca dönerler neonazi karşıtı sloganlı yazılı ambalajlar da satılacak. Burada dikkat etmek gereken başka bir yer de var aslında. Dönerler dediğimiz şey Almanya'ya bir şekilde böyle Türkler vasıtasıyla da gidiyor filan. Ve ırkçılığa karşı mücadele ve dönerler üzerinden bilmiyorum. Burayı bir düşünmek gerekiyor belki. belki ya, burada... ve biraz da simgesel bir şey oldu artık yani. Bu hakikaten e, nazilerin katlettiği orada yaşayan işte Türklerin dönerci oluşu belki. Hani evet. genel itibariyle e, o yapıya sahip oluşu böyle bir şeyi getirdi beraberinde galiba. Bilmiyorum böyle bir kampanya başlatmışlar nazilere dönerli tepki ismi de. Artık e, Hamburg ayağa kalkıyor. Evet. E, dönerle, e, ırkçılıkla mücadele eden Hamburg haberiydi bu da. E, bir diğer haberimiz mahkemeden Ritük'ün kararına, rütük kararına durdurma. Bu e, bayağı önemli gerçekten. Evet, evet. E, Birçoğumuzu van... hakikaten <gülüyor> inanılmaz vaziyette kızdıran bir hadise bu. Evet, evet ve... Yani aslında e, haberi bir okuyalım. Haber Türk TV spikeri Duygucan Başın Van depremi ile ilgili sözleri nedeniyle verilen uyarı cezasının yürütmesi durdurulmuş. E, duygucan baş ne demişti? bir Onu hatırlayalım. Van depremi olduğu zaman televizyonda ırkçı sözler demiştik. E, ve aslında Ritü'ye şikayet bir sürü insan bu, buna tepkilerini dile getirmişti ve bunun ırkçılık olduğunu söylemişti. E, ama mahkeme e, bunun söz konusu yayında herhangi bir şekilde bölücülük veya ayrımcılık yapılmadığı bilakis ülkemizde bir kardeşlik havasının oluştuğunu ortaya koymaya yönelik beyanda bulunulduğu ve bu amacaya Önerik yayın yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır ifadelerine yer vermiş. Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır demiş. Yani aslında bir tweet'e, ırkçı tweet'e jet tutuklama veren e, bir şekilde İngiltere'deki e, hükümet ya da her neyse e, Türkiye'deki ırkçılık e, meselesine başka bir yönden bakıyor. Ve bu haber her ne kadar Türkiye'nin doğusundan Van'dan da gelse diyen e, Duygu Canbaş'a ...bir ceza vermemeyi uygun buluyor. Çok ilginç gerçekten. Yani o söylem inanılmazdı çünkü yani. Deprem doğuda da olsa üzüldük gerçekten demesi. Evet. Ve bunun hakikaten ırkçı bir tavrı sergilemiyor oluşuna karar verilişi de... ...hakikaten inanılmaz. Evet yani işte bu Twitter'dan söyleyince jet tutuklama oluyor ama... ...bunu bayağı televizyondan böyle kocaman e, yayın yapan... ...kocaman bir televizyon söyleyince, bir e, spiker söyleyince hiçbir şey olmaması... Bir taraftan da can sıkıcı diyebiliriz. Başka bir haber yine CHP kanun teklifi vermiş. Kadın erkek eşitliği için pembe renkli nüfus cüzdanının kaldırılması ve herkese tek renk kimlik verilmesini istemişler. Belki bununla da ilgili bir haber çıkar ileriki günlerde. Yani zaten yeni kimliklerde renk ayrımı yokmuş. Çipli kimliklerde hepimizi takip e, kolaylıkla Aynen. takip edebilecek. O birden fazla zaten. kişisel kimliğin de e, bir arada bulunduğu bir şey zaten. Evet o zaten işte yeni kimliklerde olmayacak ama CHP'de bir de böyle bir şey söylemiş olmuş. Evet, sen de e, Nevruz kutlamalarından evet, sonra ortaya çıkan şeylerle ilgili haberler var. Yine, evet. Geçtiğimiz günlerde hepimiz bir kısaca hatırlayalım. Nevruz kutlamalarına izin vermemişti hükümet e, ve bununla ilgili olarak da yine e, BDP en azından sokağa çıkacağını söylemişti ve evet. birçok kitle de aynı şeyi söylemişti. E, Nevruz kutlandı ve kutlanacak da zaten hmm. e, yarın e, bununla ilgili olarak evet haber başlıkları var bir evet, e, dünkü e, manşetler biraz yani daha doğrusu dikkatimi çeken bazı manşetleri aldım ben. Gündem gazetesi mesela Nevroz Meydan okudu diye vermiş. Güneş gazetesi polis bir BDP sıfır diye vermiş manşetten. Akit gazetesi bu zaten vazgeçilmezimiz oldu herhalde. BDP yine yaktı yıktı demiş. Evet. Ee, Baya güzel şeyler söylemiş Akit yine. Yani aslında bir şekilde nefret söylemi nefret suçu konuşuluyor ve bunu manşetlerinde daha az dile getiren gazeteler var diyorduk Ama e, yani bazı gazeteler ya da bazı yayın organları bir şekilde bundan vaz, vazgeçmiyorlar ve yine Türkiye'deki ırkçılık ya da işte bu ayrımcılık meselesi mi? hep hep hep gündeme geliyor. Eğer Türkiye'de bir nefret suçları yasası olsaydı bundan hep bahsediyoruz aslında <gülüyor> yeniden bahsetmekte bir fayda var. E, Türkiye'de eğer bir nefret suçları yasası olsaydı. Bununla ilgili belki de ceza alacaklardı, belki de uyarı alacaklardı ama bir yasamız olmadığı için olanlar da kullanılmadığı için aslında Aynen, bu konuyla evet. ilgili olarak yine aslında basın yayın organları da özgürce dilediklerini yazmaya devam ediyorlar. Evet, Üstelik zaten... Rütük'te böyle bir karar veriyorsa eğer orada bir ırkçılık yok falan Ritük... diye karar veriyorsa evet. Evet evet Rütük değil de herhangi bir e, ceza öngörmelerini beklemiyoruz açıkçası. Böyle süre gidecek galiba bu. Evet evet. Onun dışında yine başka bir e, haber. Ölüm Pornosu adlı kitabın çevirmeni bunda oyuncuyla ayrıntı... Yayın evi genel müdür Hasan bahsetip la açılan dava e, yine ikinci Asiye Ceza Mahkemesine götürülmüş. E, bu buradaki enteresan mesele şu ki kitabı inceleyecek bilir kişi bulunamadığı için duruşma ertelenmiş. Ölüm pornosuna biliyoruz ki çevirmenine ve yayın evine açılmıştı e, bir e, dava ve inceleyecek bilir kişi bulunamıyor ama dava devam ediyor. Biraz bana nedense bu işler simgesel gibi geliyor yani. Bir anda böyle çat diye bir dava başlatılıyor ama sonra o dava böyle devam ediyor. Böyle dipten sessiz bilir kişi bulunamıyor. O insanlar yine mahkemeyle bağlantılarını koparamıyorlar ve kitapla ilgili dava açılıyor ama kitabı inceleyecek bilir kişi olmuyor. Mesela o yüzden bunlar da bayağı önemliydi bence. Sonra insanlığa karşı suç zaman aşımına uğradı. Ee, yine 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde 35 kişinin yakılarak öldürülmesine ilişkin dava Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ve mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına dayanarak eylemi insanlığa karşı suç kabul etmişti. Ee, ancak insanlar karşı tuçlarda zaman aşımı olmamasına rağmen mahkeme sanıkların kamu görevlisi değil, sivil olmalarını gerekçe göstererek davayı düşürdü. Ardından çıkan gösterilerde de e, polisin yine bir başka bir tepkisini görüyoruz ki bütün evet. kalabalığı sürekli copla ve biber gazıyla dağıtıyor. Bundan sanırım vazgeçmeyeceğiz diye düşünüyorum ben. Yok muhtemelen geçmeyecekler hakikaten ve... Ee, Sivas davasının zaman aşımına uğradığı gün e, adliyenin öndeki kalabalık yürüyüşe geçmek isterken yine polis saçma sapan bir şekilde müdahale etti aslında. Ee, i̇nsanları yine zor durumda bı bıraktı, yine dövdü, yine e, gaz bombası attı vesaire. Evet yani ve zaten o biber gazından almadığımız bir ders var. İnsanların ölümüne sebep oluyor, ortalıkta ciddi bir karmaşaya sebep oluyor ve onun dışında gerçekten insanları bir şekilde e, coşturan... Oradan Orada gerçekten başka şeyler yaşanmasına sebep olan ve o kitleyi sinirlendiren şey aslında bir belgazı ve Aynı bir taraftan da onu istiyorlar. En son Nevroz galiba. kutlamalarında İstanbul'da bir BDP'li yönetici hayatını kaybetti bu yüzden. Ve Bülent Arınç'ın buna açıklaması sadece o alanda değildi. Alanda yaşamını yitirmedi, evinde yaşamını yitirdi açıklaması oldu. Evet. Böyle de vicdan rahatlatabiliyorlar tabii. Evet. O zaman e, balık gözünde bir küçük e, mola diyelim. Kısa bir müzik dinleyelim. E, Beyrut'tan Forks and Knives gelsin. Sonra tekrar buradayız. an ancient day and I'm on track Evet Açık Radyo 94.9 balık gözünde medyada nefret söylemini konuşuyoruz Rabia Yılmaz e, konuğum. E, gündemdeki haberleri derledik. Evet. Onlardan bahsediyoruz. En son insanlar karşı suç zaman aşımına uğradı deyip Sivas katliamından bahsetmiştik. Ardından aynı gece e, Kütahya'da Kürt işçilere linç girişimi gerçekleşti. E, i̇ki Kürt işçi arasında yaşanan bir gerginlikten sonra sanırım e, mahalleli toplanıp e, orada çalışan... E, işçilerin çadırlarını basıyor ve neredeyse yakmak istiyorlar Aynen, ve öyle. oradaki mesele de çok fazla büyümeden, çok çok da fazla gündeme gelmeden kapanmış oldu. Hakikaten ardından Sivas kar Kararının bir bakıma Hediyesi demek istemiyorum ama <gülüyor> yansımalarından biri. Kesinlikle. Gibiydi gerçekten bu akşamına gerçekleşmişti. Mühim bir haber çok atlamamak gerekiyor. En azından arada hatırlatıp bahsetmek gerekiyor bence. Ee, çünkü Sivas katliamının da aşağı yukarı nasıl gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. Yaşımız tam... Tutmasa da. E, Şık ve Şener bir yıl sonra özgür e, kaldı. 375 gün e, boyunca içeridelerdi. Sonra tahliye oldular. E, gazeteciler e, buna sevinirlerken bir taraftan da yine Şık ve Şener için bir tehdit e, olduğu haberi yayılmaya başladı. Ve e, en azından bunun ciddiye alınmasını savcılar tarafından takip edilmesini istiyor. Nedim ve Şener'in Şener ve e, Ahmet Şık'ın arkadaşları. Diyelim bende önemli bir haber var tam da e, Sivas davasının zaman aşımının e, konuştuğumuzun arkasında hemen bunu söyleyeyim istiyorum e, bugün gazetesinde bugün başlıkta e, Doğan Haber Ajansı'nın bir haberi bu. Sivas katliamı sırasında İçişleri Bakanı olan Mehmet Gazioğlu bazı kritik itiraflarda bulunmuş. Bu başlıkta veriliyor ve kendisi o dönemde emniyet müdürü ve müsteşarla görüştüğünü. Fakat onlar öne, önü, olayın çok önemli olmadığını sadece bin kişilik bir grup olduğunu ve önlenemeyecek bir şey olmadığını o yüzden de herhangi bir müdahale yapılmasına gerek duymadıklarını söylemiş. O dönemde Mehmet Gazioğlu da çok deneyimli olmadığını, bu nedenle müsteşar ve o dönemin işte emniyet müdürünü, genel müdürünü dinlediğini ve sorun olmayacağını öğrendikten sonra da bir şey yapmadığını ama kendinin yine Sivas valisini aradığını... Onun Sivas valisinin de yine e, aynı rahatlıkla davrandığını bir şey olmayacağını kontrol evet. edebileceklerini ve müdahaleye gerek duymadıklarını söylemiş. Bir de orada şöyle bir şey var valilik ve emniyet müdürlüğü e, o ara küslermiş ve konuşmuyorlarmış. Evet mesela. öyle bir durum da var. Evet. Yani bir şehirde böyle bir şey oluyor ve gerçekten konuşmuyorlarmış. O Oradaki durum da bayağı dikkate değerdi. Belki de hakikaten o dönemde e, o kadar birbirlerinden haberdar olmamalarını belki de bu şekilde de açıklıyor olabilir. ...kısmı da olabilir... ...bu Maki. işin bir kılıfı da olabilir yani... Maki. ...akıllara gelmiyor değil tabii ki... ...evet başka bir haber var yine... Ee... Taraf gazetesi yazarı Roni Marquez'e İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bir 5000 TL'lik bir e, tazminat davası açmış. Marquez dava konusu yazısında hepiniz Armenisiniz, hepiniz piçsiniz pankartları taşıyan bir mitingde konuşma yapmakla e, suçlamıştı İdris Naim Şahin'i. Ve ülkü olduğu hakkında da dava ge açılması gerektiğini söylüyordu. Tam da bunu söylerken e, Roni Marquez'e gelen cezayla e, eminim çok da şaşırmamıştır. <gülüyor> Aynen. Sonra yine başka bir haber bu da yine medyayla da ilgili ve yine belki de değişen iç yapılarla da ilgili bazı kurumların değişen iç yapılarıyla ilgili Türk Hava Yolları iç hatlarda taraf gazetesi alımını durdurtmuş ve... Bunun dışında tarafla birlikte takvim bugün Güneş gazetelerinin de uçaklara sokulmaması kararı alınmış. Yine habere göre dış, dış hatlarda gazete alımı düşürülmüş. Ee, taraf gazetesi mesela e, 850'den 150'ye düşürülmüş. Bir gün gazetesi 450'den 50'ye düşürülmüş. 30 bin tirajlı milli gazete ise 230'dan 422'ye çıkarılmış ee, dağıtımı. Türk e, THY'de böyle sağlanacakmış. Bu da... Bir diğer bir diğer Hı -hı. bir haber. haber İslami çevrelerden Dink için adalet talebi Hı -hı. E, başlıklı kamuoyunda İslami kimlikleriyle tanınan yazar Aydın STK ve cami camia temsilcileri Hrant Dink davası için adalet çağrısı yapmış. Hı -hı. E, i̇mza kampanyası metninde beş yıl önce işlenen cinayetin aydınlatılması için gerekli iradenin oluşmadığı belirtilmiş. E, hak söz konusu olduğunda Müslümanlar meselenin tabi ve zaruri tarafındadırlar Hı -hı. denilmiş. Evet ve bu aslında mühim de bir kampanya. Hemen imza sitesini de verelim. Ee, adalettalepimizvar.com evet. e, sitesinden yürütülüyor ve ayrıca e, buralardan bakarak da detaylı bilgiye erişebilirsiniz siz de. İslami çevrelerden DİNK için adalet talebi yine başka bir mühim haberdi. Bu başka? da önemli bir başlık galiba. Ee, ha. Evet bu bugün e, radikalde okuduğum bir haberi söylemek istiyorum. Ee, bir iki gündür zaten manşetlerde o gün samasıyla hatıra fotoğrafı çektiren Yakup Kurtaran adlı polis şu an Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı olmuş. Ve bununla ilgili de Dink e, ailesi bir açıklama yapmış. Özellikle Hrant Dink'in kardeşi bu konuya bayağı tepki göstermiş haklı olarak. Ee, Söyleme şu demek ki başarılarından ötürü terfi aldı hayırlı olsun Demiş Orhan Dink ve e, tabii ki işte Hrant Dink'in doğduğu topraklarda emniyet müdür yardımcısı olması kısmından bahsetmiş ve e, artık e, gülerek bakıyoruz ve e, artık ağlamak yasak bize demiş. Evet. Yine geçtiğimiz günlerde zaten bu konuyla ilgili olarak bir e, basın toplantısı yapmışlardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Rekal Dink. Ve Taksim aslında Hill'de Dink... bir basın toplantısı düzenledi. Evet ve o toplantıda da yine geri kalan rahatsızlıklarını davada e, aslında dava devam ederken görevlilerin e, neleri yapmadığını, nelere eksik yaptıklarını tekrar açığa çıkartan başka bir rapor hazırlamışlardı ve bununla da sanırım... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyi planlıyorlar. Sonraki süreç o. Evet. Başka ne haberimiz vardı? Ee, bir de şöyle bir haber var. Ee, askeri mahkemeden skandal karar diye. Ee, İslam'da vicdani yoktur. Hı hı. Ee, son dönemde aslında e, askeri mahkemeler bunu tanıyor gibi e, hissetmeye. En azından öyle düşünmeye başlamıştık ama bu kararla da hakikaten bunun da onların... Nezin'de çok bir yeri olmadığını öğrenmiş olduk. Evet, vicdani red aslında bir taraftan da yine vicdani red ve vicdani redçiler... ...bu konuyla ilgili olarak bunun yargısını çıkartmak zaten mahkemelere kalmamıştır diyorlar ki... ...haklıdırlar da aslında yani bir kişinin vicdanını sorgulaması bir mahkemeye bırakılamaz diye düşünüyorum ben de. <gülüyor> ve aslında Türkiye'de vicdani redle ilgili de önemli gelişmeler var bir taraftan. Vicdani red bir yasa olarak çıktı... E, ...yasa olarak çıkmadı aslında. Bir mahkemede böyle bir karar verildi. E, fakat e, arkasından da yine e, vicdani iletçilerin hapiste kalması, e, içeride olmuş. kalması ve ceza almaları gibi bir süreç var. Yani bir taraftan ne olacağını çok bilmediğimiz süreç. Nasıl devam edeceğini de bilmiyoruz ama... Vicdanire Türkiye'nin gündeminde yani heyecanlanıyoruz ama nasıl devam edecek orası süreç merak artık. konusu evet. zaten. Yine bahsedelim dediğimiz son bir haber zaten balık gözü olarak neredeyse her hafta bahsediyoruz. Bu, bu konuyu çok önemsiyoruz. Eee imza.nefret.me.org sitesinden nefret suçları yasası çıksın e, diye e, imza verebilirsiniz Siz evet, de ben de bir önemli. yasa istiyorum. Bu çok önemli. Hakikaten gerekli ilgi göstermeniz çok mühim. En azından bu haberleri e, okuyoruz. Her hafta sizin Seçil de seçilde paylaşıyor. Ben de katıldığım nezdinde ama Hakikaten artık bu haberleri okumamıza gerek kalmasın, böyle haberler çıkmasın. Yani, yani... bu kadar ırkçılık içeren, nefret söylemi içeren e, ve nefret suçunun belki ön koşulunu, ön a, aşamasını oluşturacak şeyler artık çıkmasın diyoruz. Evet, biz. bir yasa çıkmasıyla beraber aslında bu meseleler çok kolay çözülmeyecek. Bunun bizler de farkındayız tabii ki bir yasaya bakmıyor bunlar bunun için bir bilinç değişimi söz konusu ama bu işler biraz böyle yürüyorsa en azından şimdilik bir yasaya ihtiyacımız var demek. Nefret suçları yasa kampanyası 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde de İstiklal Caddesi'nde olacaklar hem imza toplamak için hem de küçük sürpriz bir performans olacak. Aslında onlar da sokağa çıktıkları ilk tarih olarak baharın gelişiyle beraber sokağa çıktıkları ilk tarih olarak belirliyorlar 27 Mart'ı. O gün siz de İstiklal Caddesi'nde olup imza verip yine kampanyanın detaylarını öğrenip belki nefre suçları yasa kampanyası için neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz. 27 Mart günü mis sokakta o zaman standta sizi bekliyoruz diyelim. Ve balık gözünden bu haftalıkta bu kadardı. Yine haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. gözü. Medya ve Nefret Söylemi. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan. <gülüyor>